Elhamdülillahi lezi hedana, لهذا ve akurnal ihtediyel hedana Allah. ma teufiqi ve acı salami illa billahi, lekad Rabbina bilhaqqa. Sallu ala râsulina Muhammed, Allah'u salli aleyhi ve ala tabibi kulubina, Muhammed, Allah'u salli aleyhi ve ala Muhammed, Allah'u ve ala A'udü billahi'l azim la Kıymetli dinleyenlerimiz. Allahu Teala ve teccess huzur Bizleri dünya ve ahiret saadetine irşat buyuruyor. İki cihanda başımıza gelecek belalardan ve felaketlerden tehdir ediyor, sakındırıyor, ikaz buyuruyor, uyandırıyor, uyarıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamadan insan dünya ahiret kurtulamaz. İki cihan saadeti Kur'an-ı Kerim'dedir ve hadis-i şeriflerdedir ve ulemanın ve evliyanın beyanlarına uymaktadır ve bunları duymaktadır. Onun için siz doğru adrestesiniz. Bundan sonra Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece size daha ziyade hizmet etmek dedim ya niyet ediyorum. Anca sağlık sorunlarımı biraz bir şekillendiriyorum. İnsülinlerim değişti. Nelerimi düzenliyoruz. İşte biraz hareket yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ama esas gayem nedir? Hani sağlıklı olayım da uzun yaşayayım da fazla yemek mi yiyeyim? Yok. Efendim fazla mı gezeyim? Fazla mı? Efendim para kazanayım. Yok. Allah şahit ki dünyadan her şeyi gördük. Bundan sonra yaşarsak, sağlıklı olursak, gözümüz gördüğü, ağzımız konuştuğu sürece tefsir, hadis, fıkıh, akayi, tasavvuf eserlerinden okuyup, kitapları önümüze alıp size dersler hazırlamak, görüntülü, sesli neyse size tebliğ ulaşmak, ulaştırmak, hayır ...ları size sizi hayırlara ulaştırmak, şerlerden sizi sakındırmak, ebedi ahiret saadetine namzet olmak ve bütün insanların da iki cihanda kurtulmaları için ne yapmamız gerekiyorsa gayret etmek. Derdimiz bu olsun. Bir insanı kurtarmak derdimiz olsa Allah bizi kurtarır. Biz acısak Rabbim bizi acır. Melekler bizi acır. İnsanlar sel gibi cehenneme gidiyor. Her gün bunca ölümler Bunca felaketler ve afetler dünya üzerinde baş gösteriyor ve yüz binlerce insan e, tabii ki dünya nüfusundan her gün eksiliyor, ahirete gidiyor. Bir daha dönmesi yok bunun. Kafir ölen kafir gitti. Münafık ölen münafık gitti. Fasık ölen fasık gitti. Bu nasıl düzeltecek bu hesabı ya? Sonsuz hayat var önümüzde, ebedi ahiret var. Burası şöyle böyle gidiyor ya. Dünya öyle böyle geçer. Zenginde yaşar, fakirde yaşar. Öbürü tokluktan ödür, öbürü açlıktan kıvranır ama biter. Sarayda da biter, çöplükte de biter, zindanda da biter, biter. Bitene takılmayalım. Bitmez, tükenmez. Ebedi hayat ve ahiret var önümüzde kardeşler. Efendim nereye geldik? Dersimiz 46. farz. 54 farzdan 46.sını e, yapıyoruz. E, Allah'ımızın bize farzları var, Kur'an-ı Kerim'de beyanları var. Bize mükellefiyetler yüklemiş. Bizi bazı şeylerden nehyetmiş, bazı şeyleri bize emretmiş. Ee, şimdi bu 46. farzda neymiş? Ee, bir nehi, bir yasak beyanında büyüklenmeyi terk etmek. Yani büyüklenmek ne demek? Tekebbür. Tekebbür kibirlenmek, büyüklenmek, hava atmak, çalıp satmak, efendim insanın kendisini üstün görmesi, başkalarına karşı iftihar etmesi, e, bu var. İnsanın fıtratında var, bünyesinde var, e, efendim. Hayvanlarda bile görüyorsunuz, tavuk kuşunun kabarmasını, bilmem horozun diklenmesini, atın efendim e, hareketlerini, yani bu mahlukatta var. Mevlana mesnevi de olacak. Ne buyuruyor? İllati iblis ene kairun bedes. Ne naraz der nefsi her mahluk hest. İblisin hastalığı ene hayırım ben daha hayırlıyım hastalığıdır. Bu hastalık e, her canlıda belir belirir, ara sıra renk verir, ortaya çıkar. E, bu hastalık her yaratılanın yani canlıları kastediyor. E, nefsinde, özünde, benliğinde mevcuttur. Allah Teala bizi bundan muhafaza En büyük bela ne diyor ee, efendim bir hadis-i şerifte la dukhulü cennete men fi kalbi misal midrutin min kibrin zerre kadar toz kadar mikrop kadar gözle seçilemeyecek kadar kibir kalbinde barındıran cennete giremez. Ne demek cennete giremez yani? Müslümansa girer. Müslümansa girer ama eee törpülenmeden giremez. E, kalır mahşerde. Sıratta mizanda takılır, zahmet çeker, binlerce sene tevkif görür, tutuklanır. Yani şurada bir gözaltına alınsa insan 20 saat 2 gün 3 gün nasıl bunalıyor ya 2-3 gün nezarette kalsa kaç sene hapis yatmaktan beter geliyor. Yani ahirette niye biz nezaretlerde kalalım, niye mizanda sevap tarafımız ağır gelmesinde hesabımız tartışmalı olsun, ne, ne lüzumu var bunların be kardeşim ya. Ne var kendini üstün görüm, Ne vasfımız var üstün görecek ya. Başımız belli, sonumuz belli. Bu hususta allah Teala ve Tekertes Hazretleri ne buyuruyor? Kas Kasas suresinin 82. ayet kerimesinde tilkeddârul ahiretü o ahiret yurdu var ya bunu nereden sonra anlatıyor? Kasas suresinin başında Firavun'u anlatıyor. İnne firavunel alim fil ard Firavun yeryüzünde ululuk tasladı, büyüklük yaptı, hava attı Milleti kesti astı Efendim bunu söylüyor. Yine bu adetin gerisinde Karun'dan bahsediyor. O da evvelce Musa Aleyhisselam'ın ümmeti efendim, Tevrat ehli Tevrat'ı ezbere bilen hafızlardan falan ama büyük zengin e, mal yüzünden, dünyalık yüzünden e, zekatın fazla gelmesi gözüne e, yüzünden ne yapıyor? Allah'ın peygamberine Musa Aleyhisselam'a karşı geliyor. iftira atıyor. Hem de kadın iftira attırıyor. Fahişe bir kadın tutuyor. Kadına para veriyor. Kadın Musa Aleyhisselam benimle zina etti diye milletin içine Musa selamı rezil etmeye kalkıyor. Nelerde neler yani. Bu iftiralar tüm peygamberlerin başına geldi. Hele bu kadın meselelerinden para veriyorsun. Fahişenin birini bulup şikayetçi yapıyorsun. Müşteki yapıyorsun. E bunlar hala da yaşanıyor. işte görüyorsunuz. Bizim başımıza gelen olayda da akıl mantık dışı iftiralar var. Akıl mantık dışı yani. Belgesiz, bilgisiz, delilsiz Efendimizin buyurduğu gibi astarsız bir iş yani hiç. Ama e, dünya kurulduğundan beri hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. E, haset, fesat, kıskançlık, ulu, kibir, tekeffür bunlar bazı iç şeyler yani çekişmeler de oluyor. Kıskananlar birbirini ayağını kaydırmak için Efendim haset yüzünden bu iftiralar atılıyor. Buna da Kur'an-ı Kerim'de fesat deniyor. Yani bozgunculuk manasına. Ee, kavminin ileri gelenleri, mübarek insanları Karun'a e, nasihat ederken ne demişlerdi? اِذْ قَالَ لَوْ Şımarma! Haddi aşma! اِنَّ Allah la يُحِبُّ ferihin, Allah ferahlananları, şımaranları, Kibirlileri böbürlenenleri sevmez. Ne desinler? Vaz ettiler, nasihat ettiler. Ve <gülüyor> Allah'ın sana verdiği dünyalık mal içinde ahireti ara. Sadaka ver, hayır yap, dine hizmet et. Fakir fukara'yı yedir, doyur, cenneti kazan. Bu para neye yarar? Burada kalırsa bir şey yaramaz. Ahirete götür. Ve la ard. Yeryüzünde fesat, bozgun Fitne çıkarmak, kargaşa çıkarmayı arama! اِنَّ اللّٰهَ لَا اَعْبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah fesat çıkaranları sevmez! Ya Peygamber'e iftira atıyorsun! Alime iftira atıyorsun! Bir Müslümana iftira atıyorsun! Onun itibarını bozmak için onun hakkında istat yapıyorsun! E, asılsız ihbar yapıyorsun! Bu nedir ya bu? Bunu ahirete yatacak yeri var mı bu, bu şerefsizlerin? Fesat! Peki bütün bunlar nereden geliyor? dünya sevgisinden, öne çıkma evesinden, kibirden, büyüklenme arzusundan, şımarmaktan geliyor ya. Şımarıklık bu. Diğer Müslümanlara hava atmak için elindeki imkanı kötüye kullanmak. Tevela tense nasibü kemine dünya işte. Çok nasihat ettiler ona. Dünyadan nasibini unutma. İşte efendim bir kefenle gideceksin, kefenin cebi yok. Daha ne desinler adamlar. Kavmi böyle vazetti Ama olmadı. Şimdi bu Karun meselesi de uzun bir derstir. Tabi onu özel bir ders olarak yapmak lazım. Şimdi bu 46. farzın mevzusu ne? Büyüklenmeyi terk etme. Yani büyüklenmemek. Yani kibirden uzak kalmak. Allah'ımızın bize farzı. Bu at-ı ne buyuruyor şimdi? Tilke dâru l-âhiratü. Ahiret yurdu var ya, o ulaşılması zor olan, o cennet var ya, o kıymetli büyük yer. Nec'aluhâ. Biz o ahiret yurdunu kime vereceğiz? İllezîne la yurîdûne fil erdâ'yı ve lâ fesâdâ. Yeryüzünde yücelik, yani firavun gibi ve fesat, yani karun gibi bozgunculuk istemeyenlere tahsis edeceğiz. Bu çok acayip bir ayettir. Çok önemli bir adı kerimedir. Hatta tefsirlerde Gördüğüm Nesefi tefsirinde de gördüğüm Ruhul Ben tefsirinde de var. Hz. Ali Efendimiz'den radıyallahu teala ne buyuruyor? Bu ayeti kerimenin tefsirinden okuyorum. Bir adam diyor takunyasının kayışının yani şimdiki ayakkabının bağı diyelim yani bağlı ayakkabılar var ya böyle hava olsun ya falan pek bağ lazım olmuyor ama yine de böyle şey olarak bir bağ yapıyorlar. Ayakkabının bağının Arkadaşının ayakkabısının bağından daha kaliteli ve daha güzel olmasını istiyor ise ne olur? Bu ayeti kerimenin zemmine çarpılır. Bu ne demek ya? Yani bir insan güzel elbise giyemez mi? Giyebilir. Marka bir ayakkabı alamaz mı? Alabilir kaliteli bir arabaya binemez mi binebilir satın da alabilir helal mal ise peki sıkıntı nerede sıkıntı Hazreti Ali Efendimizin bu sözünü dikkatli anlayalım yoksa yanlış yorumlara sebebiyet verebiliriz adamın derdi ne benim ayakkabım şunun ayakkabısından daha kaliteli olsun marka olsun saatin marka olsun arabam marka olsun gözlüğüm marka olsun e tamam olsun helal maldan alıyorsan, zekatını falan da veriyorsan biz sana niye bunu pahalı saat aldın? Yani İslamiyet bunu haram etmiyor. Ama senin derdin neyse arkadaşımınkinden güzel olsun da ona hava atayım. Çalım satayım. Onu yani biraz boynunu büktüreyim. Ben ona karşı bir üstünlük böylece tanısın. Halbuki ya ne maliledir, ne saliledir beyim ululu kemaliledir demiş şair. Malla, yaşla elbiseyle, kumaşla yani üstünlük olmaz bu ayıp bir şey utanılacak bir şey aslında ama neyse bizim milletin gibi malla arabayla şunla bunla üstünlük sağlamaya çalışıyor cahilliklerinden dolayı halbuki ululuk imanla itikatla salih amelle tatva ile İnne Allah katında en değerliniz en çok haramdan sakınanınızdır ve bunu bilen azdır şimdi demek ki takunyasının kayışı diyor tabi Hz. Ali Efendimiz'in döneminin ayakkabısı olarak konuşuyor burada takunyamın kayışı felanın takunyasının kayışından iyi olsun e, böylece ben arkadaşıma hava atabilirim diye düşünürse işte diyor bu ayet-i girer. Ne demek bu ayet-i girer? Yani yeryüzünde üstünlük taslamış olur. Üstünlük taslamayı istemiş olur. Bak taslamış olur başka. Taslamayı istemiş olur. Yani burada öyle bir incelik var ki bakın ayet-i Nec'alu'a lillezîne la ya'lûne ve la yufsidûne buyurmuyor. Böyle buyursaydı ahireti cenneti kibir yapmayan, büyüklük taslamayan, millete karşı üstünlük havasına girmeyen ve yeryüzüne bozgunculuk yapmayanlara vereceğiz. Buyursaydı daire geniş olurdu. Yani cennete giren sayısı daha artardı. Neden? Mesela ben şahsen bakıyorum. Ben kibirli bir insan değilim. Yani Büyüklük taslama derdinde değilim. İnsanlara hava atayım şunu yapayım eziyeyim, insanları kahredeyim falan böyle bir, bir şeyim yok. Fesat çıkartma hiç derdim değil. Bozgunculuğu hiç sevmem. Ama bunu yapmayanlar deseydi ben kendimi burada biraz yani ben bunun dışındayım yani ben cennete gidebilirim bu durumda diye düşünürdüm. Şahsen herkes kendine hesaba katsın şimdi. Ama ayette diyor ki istemeyenler. Şimdi bu istemeyen deyince senin imkanın olmayabilir. Bu, yükseklik taslamak, kibir, fesat çıkartmak imkanlar nispetindedir. Herkes bir yere, bir makama, bir mevkiye, bir etkili yetkili konuma gelince bunları yapıyor zaten. Aşağı tabakada bunu yapamıyor ki, istese de yapamıyor. Şimdi burada yapmayanlar demiyor, istemeyenler diyor. Bu ayeti iyi anladığımız zaman, yani benim içimde eğer, bir zengin olsam da, bir markalar takılsam da, da millete hava atsam, bu istek varsa, benim elimde, cebimde bu imkan olmasa bile ben bunu bil fiil yapmasam bile, yapamasam bile ben cennet yüzü göreme. Neden? İçimde büyüklenme arzusu var. İmkan bulamadığımdan duruyorum. Bu hüner değil ki istemeyenlerdir. Bozgun çıkarmayan demiyor. Bozgun çıkartmayı düşünmeyen. Onun için ne diyor Hazal Efendimiz? Adam diyor ayakkabımın tığı, bağı felancanınkinden kaliteli olsa yani de ona karşı bir üstünlük orada bir hava atabilir miyim düşüncesiyle muhate girer diyor. Yani cennete giremez demek istiyor. Bunlar çok önemli meselelerdir. Allah celle celale tasavvufun maksadı ne kardeşim? Tarikatların maksadı ne esasen? ama şimdi tabii tasavvuf adı kalmış, tarikatın adı kalmışsa o başka. Adam mürşit diye geçinir. Adamza da kendi hava atmayarak Allah adamı değil. O başka ona bağlanan, ona intisap eden kendi de helak olur yani. Allah adamlarına bağlanırsan onlar senin nefsini kırarlar. Yine Hz. Ali Efendimiz radıyallahu teala, ilmin kapısı kendisi biliyorsunuz Emirül müminin oldu, halife oldu, devlet reisi oldu ama sokaklarda, pazarlarda, çarşılarda gezerken ne yapardı? Tek başına gezerdi. Hz. Ali Efendimizin farkı bu tabi. Tevazunda ileridir. Yani ilmin üstünlüğü zaten tevazunda üstünlüğünü getiriyor. İnsan ne kadar alim olsa o kadar e kendini tanır. Rabbini tanır. Kendini tanır yani. Tabi cahillik havalandırır insanı. E, buğday mesela başa derler, Ne kadar doluysa o kadar eğik oluyor. Ne kadar boşsa o kadar havada dik oluyor. Yani onun için böyle e, ne bil kalas gibi diyeyim, kereste gibi böyle e, böbürlene şişe kabara gezenlerle e, boynu bükük mütevazi şekilde yürüyenlerin farkları var tabi. Yani ilim farkları var. E, kendini bilen haddini bilir yani. Haddini bilen Rabbini bilir. Bunlar bir men haraf edem. Adam kendinin bir damla sudan meniden yaratıldığını, içinde bir çuval piştik taşıdığını, iki demir tuvalete taşındığını, ondan sonra efendim, kabirde ölüp çürüyeceğini, leş olacağını, kokacağını, kurtlanacağını, böceklerin dolanacağını. E bunları düşünürse bu ilim budur yani. İlim yoksa Aa, ben ilahiyatta profum, dekanım, doçum. Ondan sonra hava atmak, televizyonlar. E, i̇lim bu değil ki. Sen ne kadar mücavizisin, ne kadar efendim haramdan sakınıyorsun, ne kadar Rabbin'e yakınsın? Buna bakmak lazım. Hazreti Ali ne yapıyor? Valiken e, yol kaybedenleri kendi yol gösteriyor. Yani valide gelir. Halife ya, İslam devleti ta Irak, Küfede payta, Mekke-Medine dahil. Ne kadar büyük bir şey alan, değil mi o zaman? Şimdi bile o kadar alanımız yok yani herkes kendi ülkeleri bölünmüş vaziyette İslam aleminin e, şu anda bir İslam aleminde var mı Irak'tan Suud'a kadar her yeri yöneten bir yönetim şu anda öyle bir nüfus ve e, yüz ölçümü yok şu anda hiçbir İslam ülkesinde yok ya o kadar büyük bir devletin başında yol kaybedenlere yol gösteriyor zayıflara yardım ediyor efendim e, dükkanlara gidiyor bakkallara uğruyor manava pazara geziyor e, Kur'an'ı açıyor ayeti gösteriyor Hangi atı gösteriyor? Bu şimdi okuduğum Kasas Suresi'nin atını gösteriyor. Tilkeddârü lâ ahiratüne cealü âlillezîne lâ yüridûne uluven fil arruf ve lâ fesâdâ. Biz yeryüzünde yükseklik istemeyen, bozgunculuk yapmak istemeyenlere cenneti vereceğiz. Yani ne diyor? Nezeletâdî lâ tufî ehlil adli ve tevâdu'i minel ulaati ve ehlil mekderati min sâirin nâsi. Bu at-ı kerime diyor vali olduğu halde Yönetici olduğu halde, amir olduğu halde, e, şerefli, izzetli, eşraftan olduğu halde adalet yapan, haksızlık yapmayan, gücü kötüye kullanmayan, boyun kıran, tevazu gösteren, insanların iyiliği için çalışanlar hakkında inmiştir. Yani onlara cennet var, öbürlerine cennet yok. Bak, bakkal olmuşsun, manav olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun, ortalığı karıştırma, fesat çıkartma, millete efendim... Milleti kandırma, eski mala yeni demeyi efendim niye eski deme, yok efendim insanlara insanlara e, haddinden fazla e, alamayacakları nisbette pahalılık yapma, zam yapma, ondan sonra yoldan geçene yardım et, zayıf fakir gelir bir şey ver der, efendim hadi ve git işine sen kadar konuş, paran yoksa gelme diye milleti kovma, değil mi? Esnafa tüccara vaz ediyor, herkese vaz ediyordu Hz. Ali Efendimiz. Neyle ile vaz ediyordu? Bu ayeti kerime ile vaz ediyor. Yükseklik isteyenler, hava atmak isteyenler helak olurlar. Ömer ibn Abdülaziz biliyorsunuz 5. halife sayılıyor. dört büyük halifenin devamı sayılıyor. Hazreti Ömer Velimiz torunu büyük ve zat vefat edene kadar bu ayeti kerimeyi okudu durdu. Okudu durdu bu. Bu şimdi okudum ha ruhunu teslim edene kadar bu ayeti tekrar ede ede hani dersin ya, son nefese kelime-i şehadet la ilahe illallah diye diye ölmüş ha ne mutlu mübarek adam falan diyoruz ya Ömer İbni Abdülaziz de bu ayetle ruhunu teslim etti. Neden? Halife oldu ya iki sene mübarek. Ya iki senede dünyaya adalet doldurdu ya. Ama ondan evvel zengin Birkaç elbisesi takımı vardı yani tabi şerata uygun tabi libaslar en entaridir, cübbedir falan. Birkaç çeşit giyerdi. Birkaç çeşit yemek yerdi, e, merkepleri, binekleri vardı, ticaretleri vardı. Ne zaman halife oldu? Halife olunca bu hati her sabah otururdu şey makamına, oturur oturmaz bu hati okur. Her sabah bu hati okur. Kendisine nasihat eder, vaaz eder. İki senede ne hale geldi bilseniz. Ne malı kaldı, ne mülkü kaldı, ne bineği kaldı, ne bir şey kaldı. Yani yaya geziyor koca halife. Bir tane şahsına ait merkebi yok hepsini sattı, etti, dağıttı, fakirlere tasadduk etti, elbisesi yok ya niye işte ben halifeyim ya, acaba bir yükseklik şey giren mi bana hatta cesedi şerifi yıkanırken diğer alimler, büyük veliler o zaman onu işte üzerindeki şeyi çıkarttılar, gömleği kirli o zaman caniyesine kızdılar Dediler ya sen bu koca halife, mübarek adamı ne biçim gezdiriyorsun insan bir e, temiz bakar yani bu niye böyle üstünden çıkarttık şimdi cenazesinin üzerinde gel bir sekiili cahiresi dedi Yahu dedi bir tane daha yoktu ki dedi onu çıkaralım da onu giysin mecbur aynı şeyi giyip duruyordu dedi yani arasına da bir yıkıyor hemen giyiniyorlar çünkü yükseklik istemeyen fesat istemeyen tabi de olunca biraz kibir gelme makamı. Olduğu için kendini erite, erite, erite iki senede vefat etti mübarek. Her gün bu aheti okudu ve son nefeste bu ayetten ruhunu teslim etti. Efendim bunlara dikkat etmek lazım. Herkesin kendine göre, bak takunya'nın kayışı ne demek? Ayakkabının bahadığı demek. Herkesin kendine göre bir hava attığı ortam var yani. Sen illaki ben halife değilim, ben vali değilim, ben başkomiser değilim, emniyet müdürü değilim deme şimdi. Arkamda korumalar yok, araba makam arabalarım yok, kapımı açanlar selam duranlar yok. Yok ama kardeşim. Sen bile hanımını hava atabilirsin. Hanımın sana hava atabilir. Sen çocuğuna üstünlük taslamak kalkan. Çocuğun kardeş kardeşe üstünlük taslamak kalkan. Yani maalesef bizim hocalarda bile var ya bu hava atma işleri. Yani bizim hocalar zaten nereden eksik olur ki yani. Her işin içinde var bize hocalar. Ama iyi bir şey değil. Bize ne ya? Biz üstünlüğümüzü takvayla, ilimle, amelle, ihlasıyla gösterelim ya. Yoksa benim arabam şu, benim markam şu, benim efendim... Kumaşım şu be, yakışır mı ya bunlar? Allah sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Kendisi bir, bir fiil koyun sağardı ya. Merkebe binerdi. Mesela at, at varken merkebe biner mi Bir nevi düşüklük sayar toplum. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye merkebe binerdi? Tevazu için. Onu kölenin biri davet yapsa icabet eder. Senin ne etmemin var ya beni çağıracak? Ne yemeğin var? Haşa der mi ya? Çocuğun biri kolumdan tutsa efendim giderdi o çocukla götürdüğü yere kadar giderdi işini görme. Birisi çağırsa bize gel. be, buyur derdi. Cevap verirdi. Yüzünü dönerdi. En büyük sünnetlerinden biri biliyorsunuz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne yapardı? Ee, adam elini çekmeden kendi elini çekmezdi. Yani adam uzatsa öyle ona tevazu ile dinlerdi. Ondan sonra adam yüzünü döndürmeden yüzünü çevirmezdi. Biz şimdi birbirimize musafa yaparken bile millet birbirinin suratına bakmıyor ya. Yani. Ver elini değdirip çekmeler falan. Bir muhabbet yok, bir samimiyet yok, bir ihlas yok. Her şey madde, menfaat, makam, mevkiyi endekslenmiş. Bu iyi bir şey değil. Ama maalesef Müslümanlar eskiden fakirken, garipken, toplumdan dışlanırken daha mütevaziydiler. Ama şimdi Müslümanlar, e, yani Müslümanlar derken dindarlar, mütedeyin kesim olarak söyleyelim. E, zengin olma, makam mevki sahibi olma, e, bir yerlere gelme imkanına eriştiler. Ama maalesef birbirlerine karşı samimiyeti azattılar. Gruplaşmalar, hizipleşmeler, cemaatleşmeler, taassuplar, şuculuk, buculuk bize gelmez bu işler. Biz ehli sünnet ve cemaat kimliği altındaki müslüman zayıf müminleriz ya. Birbirini Allah için seveceğiz ve fesat çıkartmak istemeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerle meclis arkadaşıydı. Miskinlerle, yoksullarla otururdu. Onun için Evliya Allah'a buyuruyor, yeryüzünde yükseklik taslamaktan, taslamak değil taslamayı istemekten sakınasın. Boyun kırarak, tevazulu bir hayat seçerek efendim, kenarına çekilip ha tamam, vaaz İslam'ı tebliğ etme, iyiliği emretme demiyoruz. Ama hava atılan ortamlardan üzlet ederek, kenara çekilerek İslam'ı yaşa. Allah senin adını yüceltirse, bil ki, bunu o yapmıştır. Sen hak ettiğin için değil. Kulların kalplerinde sana bir yücelik, yükseklik verdiyse, bunu o vermiştir. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediğini sevdirir. istediğini yerdirir. Sen hak ettiğin için değil. Karun niye Karun oldu? Musa Seleman'a zekatını ver, fitne yapma dediği zaman, bu parayı ben kazandım dedi. Allah'ın verdiğini unuttu. Onun için ben hocam, ben ilim sahibiyim. Bu ilmi ben kazandım. Dediğin anda bittin. Bu para benim dediğin anda bittin. Bu itibar benim benim kendinden bildin. Sen bittin. Ben bir şey değilim. Rabbim beni topraktan yarattı. Efendim, to benim anam toprak. Yine gireceğim yer toprak. E i̇nsan e, anasına karşı hava atar mı? Doğuran anası. Atar işte. Bizim bazı milletler Doğuran anasını da beğenmiyor ya. İşte insan da Toprak annesini beğenecek. Toprağın durumu meydanda basılan, çiğnenen, tükürülen, affedersin, hacet yapılan, üstüne her pislik atılan yine de gül veren. Değil mi? Feküne arlan, li yembut fi keberdun fe inel geçiyor. Toprak ol ki sende gül bitsin. Gül mermerde bitmiyor. Çok kaliteli, pırıl pırıl parlıyor. Efendim, pırlantada bitmiyor işte. Altında bitmiyor. Toprak ol ki sende gül bitsin. Yani kevazulu ol. Toprağın üstündeki gerçek şey, topraktır. Şu anda da toprak durumundayız. Bundan dolayı efendim ben sofuluk yapayım, çok ibadet yapayım, ömrüye gideyim, vaaz edeyim, efendim Müslümanlık yapayım. E Niçin? Diğerlerinden üstün olayım. Yani adama mesaj çekiyor, teheccüde kaldırıyor. Tamam Allah niyetini kabul etsin. Kaldır da Adama yani bak ben senden erken kalktım havasıyla mesaj çektiğin anda eğer kalbinde, niyetinde bak ben teheccüde senden evvel kalktım varsa, kalkma yat sen sabaha kadar ya. Sen yat ya. Senin teheccüdün boş. Niye? Ekranından arkadaşlarından üstün olduğunu göstermek. Neyle? Pazartesi perşembe oruç tutuyorum. Aa sen bugün tutmadın mı falan ya? Bırak bu işleri. Nafile oruçlar, nafile namazlar. Bunlar seni başkasından üstün etmez üstün eden şey haramlardan sakınmak meselesi e sen zaten hava atarak kibir yaparak yıktın gittin ne nafile bir şey kalmadı ki farzları götürürsün be farz namazların sıfıra çıkar bu kibirle tabii ki insanları birbirine kaldırmak lazım şudur budur o ayrı bir şey ama derdin ne senin kardeşim senin niyetin ne ben öyle adamlar biliyorum adamın eskiden telefon ve kapısına gidip kaldırıyor kaç kilometre yürüyerek ama mesele ne ona karşı bir hava atmak yani. Eğer hava atmaksa sen boşuna yol yürüdün yani. Evet. Bir mahluk yani bizim gibi yaratık diğerinden kendini üstün görürse mutlaka allah Teala'nın kendisiyle de beraber olduğunu, o hava attığı kişiyle de beraber olduğunu bilmediğinden dolayı bunu yapmıştır. Neden? E sen şimdi bu karşındaki adamdan kendini üstün görürken Allah-u Teala'nın onunla beraber olduğunu, onu da allah Teala'nın yarattığını ve sonunun ne olacağını Efendim bilmiyorsun ama allah Teala'nın onunla beraberliğini görüyorsan biliyorsan Müslüman olarak buna inanıyoruz Allah hepimizle beraber. E o zaman sen nasıl Allah'ın beraber olduğu Rabbinin maiyetinde olan bir diğer mahlukla karşı üstünlük taslarsın. O, o noktada e, köpekten de üstün değilsin ya. Tamam insan olarak yaratıldığından tamam. Ama hayvana biri ne yapıyordu? Gitmiş köpek e, bir kemik yalamak için çöplüğe e, evliya Allah'tan biri de Elbisesi yırtık, yamamak için çöplükten sahibinin attığı bir yama arıyor. Tam arada köpek de yanaşınca buna hırladı. Yani o da köpek de zanneder ki peki benim kemiğim alacak O zat ne yapsın onun kemiğini? Onu aradı kumaş. Ama o Evliya Allah zat ne dedi? Hoştus demedi. Dedi ki ne hava atıyorsun bana be dedi köpek. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum. Ne zaman sıratı geçersem, cennete girersem o zaman ben toprak olandan üstün olurum. Ama ben sırattan yuvarlanıp cehenneme düşersem o zaman toprak olanın benden üstün olduğu belli. Çünkü ya gün tücür ağabey. Niye kafirler toprak olaydık diye maşerde isteyecek? Çünkü hayvanların toprak olduğunu görecekler. Cehenneme girmektense toprak olmayı yeğleyecekler. E şimdi yarın ahirette e, toprak olmayı yani hayvan, dünyada hayvan olsaydım diye isteyecek durumlar var. Hem de ne zenginler ne amirler, ne memurlar, dünyanın ne gavurları Hayvan olma isteyecek yani. Dünyada hayvan olsaydım diyecek. Bu adamın şu andaki havası, cakası bana ne ya? Kaç milyon dolar parası varmış bana ne? Ya? Onun için Evliya Allah bu işi anladılar. Bizim evliya olduğumuz konuma Mevla getir. Kutupların kutbu. Büyük Kavs, Ebu Yezid el-Bestami Kudsesur Hazretleri. Ne yaptı? Müritleriyle yoldan gelirken bir köpek karşıda çıktı. Yolu da kaplamış, koca köpek kaplamış derken o zaman biliyorsunuz eski şeylerde caddeki yollar dar. Eski e, şeylerde, vilayetlerde. Orada köpek durunca o da ona müritlerine de dokundurmadı. Köpek durdu, o durdu. Bir zaman durdular böyle. Böyle duruyorlar. Hareket yok kıpırtabak. Müritler diyor ya, ya efendi hazretleri sen niye duruyorsun? Çek, çekelim şu kenara. O köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz efendim. Bana dedi ki diyor, seni evliyanın reisi yapan Allah beni de bu kılığa soktu. Yani ne demek? Sen kutupsan, kafsan, en büyük veliysen Allah yaptı. Ben de köpeksem, ben de Allah yaptı. O zaman ikimizin faili, halikı, yaratıcısı birse, sen dede, ben dede bir şey yok. Ne bana hava atıyorsun? Beni kenara çekebilir misin sen? Sana o makamı veren bana bu makamı verdi. Ne farkımız var dedi bana. İşte bunu anlamak lazım. Bunu böyle anlarsa bir Müslüman kimseye hava atamaz. Ve kibirden, kibir illetinden kurtulur. Onun için dünya, dünyacılık, maddecilik, markacılık, bunlar bela. Dünya iblisin şarabı. Ya, normal şarabı içen, gece içen sabaha ayılır. Dünya şarabını içen Kıyamete kadar ayılamaz. Bir cehenneme girer, yandığı zaman anlar. Bas bas. bas. Aa cehenneme gitmişim. Ama ayılalım arkadaşlar, ayılalım. Sarhoşlar sabaha ayılıyor. Bizde bazı sarhoşlar var. Ölmeden ayılmıyor. Çarımıza bakalım. Hemen evet. rütbe, makam sevgisi, nefsin hazları, riya, gösteriş, işisin neredesin, beğensinler. Bu dertlerde olanlar Allah'a yakın olamaz. Kur't makamına asla vasıl olamaz. Kalbinde kötü inanç ehli sünnet dışı bozuk fikirler, uzuvlarında Allah'tan gayrına ibadet, efendim, dünyaya davet, mal yığmak, milletin ırzına, namusuna tasallut etmek, illa tecavüz saldırma hasta değil, adamın haysiyetini, şerefini rencide etmek, insanlara iftira etmek, günahları normal görmek, asla cennete insanı ulaştırmaz. Bunlar şeytanın karı ne olur. Şeytanlar cehennemde, dünyadaki adamlarıyla birlikte aynı zincirde bağlı kalır. Onun için biz şu can bedendeyken şu ne son nefesimizi vermeden hemen tevbe edip hemen Allah'a yönelebiliriz. Böylece ne yapabiliriz? Hayırlara erişebiliriz. Ne buyuruyor Atkelmen sonunda? Ben akıbeti o ilmuttakiyin. Akıbet takva sahiplerinde olacak. Güzel sonlar, sonuçlar haramlardan sakınanlara nasip olacak. Ben onun için ne diyorum? Falan gavur şöyle güçlü, falan kafir millet şöyle ileri, e, efendim şunlar, e, şu gavurlar, şu zındıklar, şu fasıklar e, dünya malında, mülkünde, makam, şöyle yerlere gelmişler. Bana ne? Çünkü neden? Biz bu filmin sonunu seyrettik, onun için heyecanlanmıyoruz. Ha kim kazanacak? Kim kaybedecek? Yahudi mi kazanacak? Arapların durumunu müslümanlar ne olacak? Bu Yahudi efendim Hristiyan alemi şöyle güçlü bir bizi ezecekler, bitirdiler. Korkma kardeşim ya. Güzel son haramlardan sakınanların olacak. Ah Suriye perişan oldu, yandı yıkıldı. Müslümanlar şehit oldu ama kazandılar. Hala şehit oluyorlar, gazi oluyorlar, kazanıyorlar. Çünkü akıbet kimlerin olacak? Haramlardan sakınanların olacak. Ölsek de kalsak da ahirette cennet müctakiler olacak. İnşallah biz de müttefiklerden olursak cennet bize de nasip olacak. Yine Allah Teala ne buyuruyor? Yeryüzünde sarahla, neşatla, kendini beğenerek gezme. Lokman hekim de ona söylüyor bunu. İnne gelen tehrikalar. Yerlere kadar sağlam bassan, ses çıkartsan toprağı yaramazsın. <gülüyor> Elen câbluğ kadar uzansan, havalansan, kibirlensen, şişsen, kabarsan dağların boyuna yetişemezsin. Onun için terbiyesizlik etme. <gülüyor> İnsanlara efendim yüzünü yanağını eğme, bükme. İnsanlara karşı kibir gösterip de insanları beğenmeyecek hareketler yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men ve ve Kim kendini büyük görür, yürürken havalı yürür. Yani bazı insanların yürüme şekilleri de bir acayip böyle, bu kapadayi varı, işte ne bileyim bir zengin yürüyüşü işte Herkesin bir şekli var işte. Kim böyle yaparsa Allah'a kavuştuğunda ki Allahu Teala kendisine öfkeli bulacak. Allah'a öfkeli bulmak değil mi? Helal buldun gittin ya. Muhammed bin Vasi Hazretleri Radiyallahu Teala çok büyük bir e, zattır. Tabiinden olacak. Bakti ki oğlu böyle havalı havalı yürüyor hemen olduğu zaman. Sen kimsin dedi? Senin annem var ya dedi. Anneni dedi 200 lira satın aldı. Yani demek cariyeden doğma. Biliyorsunuz cariyelik, könelik, cariyelik şimdi yoksa da evvelce vardı. Yani harp esiri manasında. E, pazarlarda satılan şekillerde. Bundan incelikleri vardı. Uzun detaylı sohbetlerimde bu usta vardı. Daha da detaylı olabilir. Ama şunu söylüyorum. Anneni 200 yüz dirheme satın aldım. Yani satın almış, evlenmiş tabii ki. O ona iyilik yapmış. O mübarek zat tabii ki onu kendine eş yaparak değerlendirmiş yani. Kıymet vermiş ona ya. Yani. Onu malı olmaktan kurtarmış. Ama 200 yüz satın aldım. E şimdi kendine gelince yani annesini hakaret ediyor, maası çıkmasın. Babana gelince diyor, yani kendisini söylüyor. Baban da diyor, çok mübarek bir adam değil ha. Allah Müslümanlar için de onun benzerlerini çoğaltmasın yani. Allah benim gibi adam da çoğaltmasın. Sayı, sayımızı çoğaltmasın diyor yani. Ben de iyi bir adam değilim. Senin büyüklük taslamana sebep olacak bir şey yok. Sen neden kendini büyük sanıyorsun? Anan kim? Baban kim? Senin? Diyor. Yani... Bunlar e, Evliya Allah'ın alimlerin tembihleri, uyarıları çocuklarına, çocuklarına. Sahabe Kiramdan İbn Abbas Hazretleri Allah Teala'nıma anlatıyor. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir gün e, yürürken bir yere geldi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve orada durdu. Tam orada durduğu yerde ne buyurdu biliyor musunuz? Beyne maaradülü yeter baktıruvi adel mekani. Aleyburdun <gülüyor> Hasanun yanzuru atfe misbilen zaro id khusibe fi ve Tam durduğu yer Allah Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yer konuşuyor her yer gözüküyor. Bura var ya dedi şu durduğum yer evet. Burada bir adam vardı. Hangi ümmetten kaç sene evvel Caadet Efendisine Allah şey göstersin. Şu durduğum yerde bir adam Güzel bir elbise giymiş. Ya güzel elbise giymekte sorun yok. Dikkat edin. İnna Allah cemil hubbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Sahabe-i kerramdan biri dedi, yarısı yollar, birimiz güzel ayakkabı giymek istiyor, güzel kumaş giymek istiyor. Bu kibire girer mi? Buyurdu, girmez. Allah güzeldir, güzeli sever. İnne melkûrubetdaru'l hak ve gamtu'n nas. Kibir nedir? Hakkı kabul etmemek. Doğru söylüyorsun adama doğruyu dinlemiyor. Kibir nedir? insanlara hakir görmek. Sen o elbiseyi giydin, onu giyemeyenden kendini üstün gördün, kibir o. Sen iyi bir kumaş giydiğin zaman o giyemeyen fakirlerden utanman lazım. Daha çok tevazu etmen lazım. Ben efendim buldum, buluşturdum, taktım, takıştırdım diye değil de yani bu adamlar Allah'ın dinde benden daha kıymetli, cennete benden 500 sene evvel girecek, hesabı daha az, e ben dünyada birkaç kuruş bulmuşum, giymişim, utanmak lazım yani. Bu, bundan hava atacak bir şey mi bu ya? Evet. Adamın üzerine güzel elbise var. Bunda bir sorun yok ama omuz başlarına ne yapıyor? Havalı havalı bakıyor. Sağına sonra böyle bir sağa bakıyor bir sola bakıyor. Ha elbise mi gördünüz mü? Tabi eskiden bu elbise kumaşı milletin üzerinde en çok görülen şey ya şimdiki gibi cep diyor, arabaydı bilmem neydi öyle hava atacak şimdi şeyler çoğaldı. Evet hava atacak pek insan üzerine giydiğinden başka bir şey yok. Omuz başlarına bakıyor. Eteğini salıvermiş. Yani Entarisini uzun bırakmış, yerden sürüyor derler ya, arkasından doğru geliyor bir. O da kibir alametidir. Onun için entarilerimizi yani biz de ben efendim giyiyorum. Siz efendim neyse şalvar giyin, pantol giyiyorsunuz. Keşke pantol da giymeyin pantolonlar. Ama e, işte bol giyin. Giyerken de yine ne yapmamak lazım? O topukları geçmemek lazım. Çünkü hadis-i şeriflerde topuklardan aşağı kalan ateştedir buyruluyor. Tabii bu kibir için olursa böyledir. Tamam anlıyorum. E ben kibir için yapmıyorum yani kibir için yapmasana kardeşim madem burada bir tehdit var, tedbirli olmakta fayda var, to topuktan aşağı elbiseyi geçitmemek lazım. Adam ne yapıyordu? Omuz başlarına bakıyordu, hava atıyordu, ondan sonra eteğini salmış, kibirli kibirli salına salına yürüyorken, tam şu durduğum yerde Allah onu yerin dibine soktu, batırdı diyor ve kıyamet gününe kadar dibe doğru gitmektedir durduğum yerde, diyor ki bak yerin dibine her gün biraz daha gidiyor diyor. Git bakalım ne kadar gidersen nerede bulacaksın adamı kaç yüz sene, bin sene evvel orada batırılmış. Bizim ümmette böyle şeyler olmuyor diye ne yapmayalım ee, bana bir şey olmaz, sanmayalım eski ümmetlerde cezalar, belalar biraz peşin veriliyordu. Bizim ümmette biraz paylı bırakılmıştır. Tevbe kapısı açık tutuluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun ümmetine iyilik düşünülüyor. Aman biz de kendimize hayır düşünelim. İyiliği kendimize yapalım. Nefsimizden kötülüğü uzaklaştıralım. Bu kibir halinden kendimizi kurtarmaya bakalım. Kimseye hava atmadan ve büyüklük taslamadan kendimizi herkesten aşağı bilerek efendim küçükler benden az günah işlemiştir diye düşünerek. Büyükler benden fazla ibadet etmiştir diye düşünerek. Fakirler benden az hesap verecek diye düşünerek. Kendimizden zengin olanlar o benden fazla hayır yapmıştır zekat vermiştir diye düşünerek. Yani Kendini herkesten aşağı görmenin bir yolu var yani. Ama tabii kendini herkesten üstün göreceksen de o da bir psikolojik sorun yani bir ruh hastalığı. Ama o öyle ruh hastalığına tutulanlarda maalesef var. Kendini herkesten aşağı görmenin bu kadar sebebi varken kalkıp da hiç sebepsiz yere üstün görmek yani ahmaklıktır, bencilliktir efendim ve sonunu kötüyü hazırlamaktır, son nefeste imansız ölmeye sebebiyet vermektir. Allah mağfası. Rabbim bu kibir hiç sevmiyor. El kibriyâ ridâi vel azamet izâri. Büyüklük benim kaftanımdır. Ululuk benim cübbemdir. Kisbemdir. Yani büyüklük, ululuk, azamet, izzet, ceberut, kahariyet, Bütün bunlar ancak bana hasd şeyler. Bana yakışır. Femen nâ bir şey minumâ el-kaytû fî nâri ubali. Kim büyüklük taslama? Ululuk, büyüklük, kibir, azamet hususlarında benle çekişmeye kalkarsa ya haşa ben Allah Allah çekişmiyorum kardeşim sen bir müslümana veya bir vatandaşa veya bir yaratığa veya bir mahlûve veya bir kediye veya bir köpeğe hava atmaya başladığın zaman onu horladığın zaman dışladığın zaman hakir gördüğün zaman sen ona yapmıyorsun bunu onu yaratana karşı hareket çekiyorsun bunu anlasana sana diyor ki Büyüklük hususunda benle kim çekişirse Allah nerede bulacak da çekişecek Karun olsan ne yazar, Firavun olsan kim takar Yani Allah'la kim harp edebilir Ama onun kullarına bunu yapmak Rabbim diyor ki benle çekişmiş oluyorsun Haddini bil Ben adamı ne yaparım, atarım ateşimin içine diyor. Tarafına da bakmam Bağır dur, sonsuz yanarsın bak İki gün hapse dayanamıyorsun Üç günce ceryan verseler dayanamıyorsun İnsan beş dakikada yansa Kül olur gider, ölmek de yok Ölmek diyor de Derilerin yenilenecek. E, vücudun yenilenecek. Taptaze yeni deriler. Azap devam devam devam. Ne gereği var ya. Haddimizi bilelim. Boynumuzu kıralım. Secdelere varırken rükulara eğilirken. Hep tevazu için değil mi? Secde nedir ya? Tevazu için değil eğilmek nedir? Niye eğdiriyor Mevla kardeşim? Bunları anlasana ya. Namazda eğiliyorsun vav gibi. Namaz bitti mi efendim kalkıyorsun kalas gibi. Olmaz ki böyle. O vav halini, rükü halini, secde halini o temazuyu biraz sürdür be kardeşim, sürdür. Rabbine karşı sadece namazda mı Allah'ın huzurundasın. Şimdi de Allah'ın huzurundayız, her tabi Allah'ın huzurundayız. Allah bize haddimize bilmeye muvaffak eylesin, amin. Allah Teala imkanlarımızı artırsın, hidayetlerimizi amin. müjdat eylesin. Hepinizin dünya ahiretlerinizi mamur eylesin. Ne hacetiniz, ne dileğiniz, ne arzunuz, kalbinizde ne muradınız şu sohbet saatinde, içinizde tuttuysanız, ne hay hayırlıysa, hayırlıysa Allah Teala ihsan eylesin. Amin diyen dinlerinizin. Dar cahimden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve teslimen kethira. Velhamdülillahi Rabbil alemin.